Perişan efem, perişan efem. Türk yer Türk Türk Perişan efem, perişan efem. Dünyada Müslüman, perişan efem. Dünyada Müslüman, perişan efem. perişan perişan haber. Türkiye Radyoları'nın tek arkası ömrükü komut programı Perşah Efendi. Sevgiler, saygılar, humetler. Dinleyiciler, 2011 yılının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde... ...geçen programımızda Türkiye'de ilk neler olmuştu sizlere aktarmıştık. Peki dünyada 2011 yılının ilk günlerinde neler yaşandı, neler yaşanıyor? Şimdi de bunları almak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki muhabirlerimize bağlanacağız. Söz önce Singapur'da, Singapur muhabirimiz... <gülüyor> Ömer, şu anda telefonun evet, öbür anda ucunda İstanbul, e, Singapur'da evet, evet, e, dinleyiciler. Evet, evet e, Ömerciğim, e, sen... Se, Bağlantı'ya geçirdi mi İstanbul'la? Evet. Arkadaşlar, e, bir ses tamam. duyuyorum ben. Konuşuyor şu anda. Alın sesini Ömer'in. Şu, an, e, şu anda kendisi mi konuşuyor? E, arkadaşlar, evet. sesi hala geliyor bu evet. Ha, ben şu anda dinleyemiyorum tabi yayını, Singapur'dayım. <gülüyor> evet, tamam, e, Ömerciğim, e, Singapur yeni yıla nasıl girdi, e, neler oldu Singapur'da e, senden alıyoruz? Evet. Ömer'cim, Singapur'dan Tüm Türkiye'ye selamlar. Singapur yeni yıla nasıl girdi? Ee, e, nasıl girdi Ömer? E, e, aslında nasıl giremedi demek daha doğru olur. Çünkü... E, e, e, niye Ömer? Niye? Çünkü Singapur, 31 Aralık 2010'un gecesinden beri e, daha yeni yıla giremedi. Ee, niye giremedi? Ömerciğim Habire giremedi diyorsun. Biz de niye giremedi diyoruz. Sen Habire niye giremedi diyorsun? Bize soruyorsun. Biz sana soruyoruz. Evet söyle işte. <gülüyor> ee, e, e, e, sebebi şu Ömerciğim Singapur'da halkı yeni yıla girmek üzere Başkent Meydanı'nda toplandı ve yeni yıla 10 saniye kala meydandaki saat kulesine bakılarak tüm e, toplananlar halkı geri sayıma başladı. 10 Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş diye geri sayım yapılırken Saat Kulesi'nin saati yeni yıla dört saniye kalan durdu Ve saatin durması üzerine geri sayımdan durdu yani saat durdu durdu tam da vaktinde durdu yani. Haliyle geri sayıp durunca yeni yıla da girilemedi. Meydandaki saatin bozulduğunu söyleyen yetkililer saat tahmin edilene kadar bekleyeceklerini ve kimsenin yeni yıla girmemesini istedi. Uyarılar üzerine saatin tahmin edilmesi beklendi. Ancak ne var ki aradan günler geçmesine rağmen saat tahmin edilemedi ve bu yüzden... Ee, ...Singapur halkı ve evet Singapur hala yeni yıla e, <gülüyor> ve Şu anda halk meydanda toplanmış. Günlerdir saatin tamir edilmesini bekliyorum Ömer'cim. Ee, Perişan <gülüyor> efem, Singapur, Ömer, Pekin. E, e, e, Perişan <gülüyor> efendim, Singapur, Ömer evet ben. <gülüyor> ee, teşekkürler Ömerciğim ee, Ne demek ki ben teşekkür ederim Ömer'cim. Önemli bilgiler aktardın. Çok sağ ol hemen. E, ne demek Ömerciğim? Tabii hay hay. Sen ister zaman yani. Arkadaşlar telefonu kapatın artık. Habire yazıp duruyor bu. Evet e, kapatın arkadaşlar. Gerçekten habire yazıp duruyor yani. Evet. E, ve dinleyiciler şimdi de Finlandiya'ya bağlanacağız. Bakalım e, orada e, yeni yıl nasıl karşılanmış. E, karşında Finlandiya muhabirimiz e, Ömer var. E, e, e, e, Evet Finlandiya'dayım şu anda. Bağla... Arkadaşlar Finlandiya'dayım şu anda. Bağlanabilirsiniz. Bekliyorum. E, evet. sen yılbaşı gecesi Finlandiya'daydın. E, Finlandiya'da e, neler oldu yılbaşında? E, nasıl oldu e, Finlandiya'da yılbaşı? Senden alıyoruz. Ömercim, e, Ömer... E, Ömer e, arkadaşlar e, yayında mıyım ben şu anda? Evet. Yayındasın Ömercim. evet alıyoruz. Ha, he e, e, he tamam e, Ömer'cim Finlandiya'dan Türkiye'ye sevgiler selamlar saygılar e, Türkiye'ye vatanından çok uzaklarda yeni yıla giren bir derbedenin hisleriyle seslenmek istiyorum e, Duvardaki resminle avunur gönlüm Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin Ne çabuk unutulduk nerede sözün Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Uzak yerdesin <gülüyor> Teşekkürler Ömer çok duyguluydu şiirin gerçekten istersen hemen Finlandiya'daki yeni yıldan bahseder misin biraz zaten Finlandiya'ya gidiş amacında oydu yoksa millete ne senin şiirinden falan filan ne oldu Finlandiya'da Ömer? Ömerciğim maalesef Finlandiya yeni yıla giremedi. Giremedi mi? <gülüyor> Niye giremedi Ömer? Sıkıntısı neydi e, Ömer? Ö Ömerciğim biliyorsun Finlandiya nüfusu çok yaşlı. E, yaşlı nüfusunun çok olduğu Finlandiya'da yılbaşı akşamı erkenden yatan Finlandiyalılar uykuya dalınca e, yılbaşı kutlamaları yapılamadı. Hükümetin günler öncesinden e, ne olur yılbaşı gecesi erken uyumayın. Uyku getirecek şeyler mesela yoğurt falan yemeyin demesine rağmen <gülüyor> nüfusunun %98'i 82 yaşının üzerinde olan Finlandiya'da genç saatlere kadar Bekleyemeyen bu yaşlılar haliyle uyukladı. Uyuklayınca da Finlandiya Noel'e uyanamadı Ömer. E, kutlamaların yapılacağı meydanda hükümet yetkililerinden ve e, bir iki evsiz batsızdan başka kimse yoktu. E, bunun üzerine Finlandiya Başbakanı her geçen gün iyice yaşlanıyoruz. E, böyle giderse iki sene sonra Noel'i kutlayacak. Ben dahil hiç kimse kalmayacak. Bir an önce aile başı. Beş çocuk sistemine geçelim. Uyarısında bulundu Ömer. ya böyle yani. Giremedi adamlar. Uyudu yılbaşında. Yani öyle oldu. Peki teşekkürler Ömer. Evet dinleyiciler Ömer'den... ...dünyanın çeşitli yerlerinden e, yılbaşı e, durumlarını aldık. Perişan efendi bu kadar. Perişan efendi her gün saatlerde... E, ...dünya radyoda yazan ben Ömer Pekin, oynayan ben Ömer Pekin... ...teknik yapım ben Ömer Pekin. Ahaha <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Ee Ömer'ciğim e, Hindistan'da ise e, Noel babalara ııı... E, ...bitti mi? Haa... E, Ömer'ciğim bitmiş o zaman ben ııı... E, miyim? Tamam. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Perişan FM, Perişan FM. Türk eradilir Türk Perişan FM.